Bey Murat Can Tombil. Herkese merhabalar. 94.9 açık radyadısınız ve ilkliğim için programı başladı. Ben Can Tombil. Ben Ömer Madra. Ben Yüce Sormaz. Desteği için de dinleyicimiz dostumuz Erol Malço'ya teşekkür ederiz. Buyurun efendim. Evet bir şey var önemli sabahliğinde fazla üzerinde durma fırsatı bulamadık. Yeni bir e, araştırma yayınlandı. E, kömür, e, kömür karası vaziyetleri var. Yani küresel ısınmanın bir numaralı sebebi ...olan kömür, en pis enerji e, biçimi, fosil yakıt, e, üçte biri oranında yükselmiş. Yani kömürü azaltmak, şöyle dursun. <gülüyor> Çoğaltmışız. Çoğaltmış dünya. Yani sera gazı emisyonları enerji üretimi için geçen yıl çok e, hızlı bir yükseliş göstermiş üçte 1 oranında neredeyse. Bey çünkü bu 10 yıl içinde de son 10 yıl içinde enerji talebi de zaten %2,3'lük bir ya da 2.3'lük bir artış göstermiş dünya çapında. Dolayısıyla da fosil yakıt tüketiminde de çok büyük bir yükselişe ulaşmış. Termik santral kömür yakıtlı termik santrallerde %33'e yakın bir artış olmuş. Yani gazla, doğal gazla, kömür bu arada enerji tüketiminde büyümenin yüzde yetmişinden sorumluymuşlar. Şey de yükselmiş tabii güneş ve rüzgar da evet. ama onlar çok daha az seviyede. Özellikle de Amerika Birleşik Devletleri'nde mesela doğal gaz kullanımı tüketimi yüzde on artmış ve bütün Britanya'nın. Birleşik Krallığın bütün tüketimine eşitmiş bu ve fracking diye adlandırılıyor hidrofracking ya da hydrofracking dedikleri yani kömür kaya çatlatma yöntemiyle çok temel bir şey olmuş bu tüketimde petrol tük üretimi de çıkarımı da Amerika Birleşik Devletleri'nde artmış ve hatta 2000, yani iki sene içinde de Amerika Birleşik Devletleri'nin hem Suudi Arabistan hem de diğer en büyük petrol üreticilerinin geride bırakacağı da ortaya çıkıyor. Bir yandan da Asya tabii büyük şey Değil içinde. Ee, çok acayip yani şundan dolayı en çok neden kullanılıyor bu ee, ısıtma ve klima yani soğutma da kullanılıyor. Yiyecekleri filan ama tabii iklimi bozun, bozup iklimlendirme yapıyoruz. Evet aynen öyle çok acayip bir şey yani kendi kuyruğunu yiyen yılan esprisi bunun kadar evet. doğru hiçbir yerde değil belki. Çünkü yani beşte birini yüzde yirmisini bu sağlıyormuş küresel enerji talebinde dünya çapındaki enerji talebinde. Yani birçok bölgede ısı, e, soğutmaya daha fazla ihtiyaç oluyor. Çünkü küresel ısınma var. Yani hı hı. Her yer çok ısındığı için daha fazla hı hı. soğutma oluyor. O da daha fazla küresel, küresel ısınmaya, ısınmaya sebep, sebep oluyor. oluyor. Korkunç bir durum yani. Yani bu moronluk insanın bu salaklığı e, akıl almaz bir boyutta yani tüketim salaklığı. Burada şöyle bir parantez açabilir miyim Ömer abi? Bu, ıı, evet insanlığın Sergilediği aptalca bir tutum ama e, burada sanki biraz toplumla e, yönetenleri birbirinden ayırmak gerekiyor. Çünkü elimde şimdi bir araştırma var. Türkiye'ye ışık tutan veriler var burada. Aslında bu araştırmanın sonuçları şunu gösteriyor. Problem talepte de değil. Problem arzda. Yanlış arz, yanlış şey sunuyoruz insanlara. Örneğin Türkiye'de Ee, iklim değişikliğinden bu araştırmayı Avrupa Birliği ve dev, bizim devletin finanse ettiği bir araştırma ve ee, bir algı araştırması ne düşünüyorlar şeklinde bir algı araştırması sonuçlar şöyle e, halkımızın %77'si iklim değişikliğinden ciddi oranda endişeleniyor. Ee, ve %70'i yine e, tüketim alışkanlığını değiştirmeye hazır olduğunu söylüyor. Daha az petrol, daha az kömür ve doğalgaz kullanırım diyor. Dolayısıyla e, insanlar biraz sanki bu durumun farkında ama kamu ısrarla yönetenler, yöneticiler... E, Halen... E, Görmezden geliyorlar. Evet, evet. Garip bir, garip bir aymazlık içindeler. Yani sanki insanlar talep ediyormuş gibi sürekli bu alana yatırım yapıyorlar ama aslında böyle değil. İş Hatta hangi... dün, de, dün açık gazetenin açılışında aşağı yukarı böyle bunlardan bahsetmiştik işte. Siirt'te, Diyarbakır'da kaya çatlatma yöntemiyle falan bilmem 3.500... Trakya'nın başında mesela. da çok büyük bir bela o. Kaya, çat, kaya gazı çıkarma ki... Evet. E, birçok bela var zaten. Bu da herhalde üstüne tüy dikecek bir yani hamle Bu ana şey zaten kaya çatlatma ana etken küresel ısınmada en büyük felaketin başı oluyor. Zaten onun için Belçika'da ve İsveç'te ve her yerde Avrupa'da çocuklar onun için ayakta zaten bunu önlemek için de yani daha dün Türkiye'den seçimle de karışık çok önemli şeyler bahsedildiğini evet Okuduk ve söyledik burada. Geçtiğimiz ayda Çin'in Sinçuan eyaletinde iki kişinin ölümüne neden olan deprem sonrası kaya gazı şirketleri çalışmalarını askıya almıştı. Bir diğer taraftan suları kirlettiği gibi aynı zamanda tektonik tabakaya darbeler vurarak da civarda deprem riskini de arttırıyor bu yöntem. Ama işte dün müjde müjdeler olsun diye verdi bakan. Hangi bakan da hatırlamıyorum. Çevre bakanı. Çevre bakanı üstelik evet. Çevre Yanlış bakanı. hatırlamıyorsam. <gülüyor> İlginçtir. Yani bu çok önemli bir şey enerji tasarrufu daha doğrusu enerji verimliliği konusu da tamamen unutuluyor hiç üzerinde durulmuyor. Bu arada durulmuyor. şeyin farkındasınız değil mi Ömer abi uzun süredir bizde Çevre Bakanlığı yok aslında. Evet Bunu enerji, biliyorsun... enerji bakanlığı var birkaç Şşt, tane. Aynen dünyanın her yerinde Çevre Bakanlıkları normalde düzenleyici bakanlıktır. Diğer bakanlar arasındaki ilişkiyi düzenler ve çevrenin haklarını korur yani normal işte iş bu. Sanırım başka bir örneği yok. Bir tek bizde düzenleyici değil, bizzat yatırımcı bir bakanlık. Çünkü bünyesinde DSI gibi dev bir kurumu bulunduruyor. Türkiye bütçesinin en büyük kısmını barındıran devlet su, işleri. devlet su işlerini. Devlet su işlerinin kadrosu bakanlığın kadrosundan daha fazla bütçe kullanıyor ve daha fazla personele sahip aynı zamanda. Yani bizde icracı bir bakanlık dünyadan farklı olarak. Evet belki Amerika Birleşik Devletleri'nde de şimdi bütün kömürlerin, evet, ve şeylerin EPA ve İçişleri Bakanlığı orada da bu işi yapıyor. Düzenleyici Bakanlık olarak evet. çalışıyor. Düzeltme yapayım biz. Siyirt'te konuşmuş Çetin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı dönmez özür dilerim. Yüksek kalitede petrol keşfettik ücreti. Fatih dönmez olaymış. değil mi Adi? Evet efendim Fatih dönmez. bir de ama çevre bakanı da başka bir konuda gene konuşmuştur sanıyorum onunla hidrokimya tesisimdi. Evet evet petrokimya endüstri bölgesiyle alakalı konuşmuştur çevre bakanı. Evet, çevre onun müjdesini pe vermişti. Petro, Petro, Petro müjdesi. Müjdesi veriyor. Oysa yani son derece ilginç başka bir noktaya da temas eden bir birkaç tane yeni araştırma var. Hemen on, oraya orada geçelim. Yani bir yandan kömür yükseliyor ve en kirli en kirli ve en kirletici çevre bakımından en korkunç olan şey kömür kullanımı yükseliyor. Hem de büyük yükselişler kaydediyor %30'un üzerinde. Hem de aynı zamanda e, üret, e, kömür üretiminin %75'i yani dörtte 3'ü e, yenilenebilir enerjiden yani güneş ve rüzgardan daha Pahalı Vallahi. hale gelmiş durumda. Yani 2025'e kadar tümüyle %75 değil %100'e bulaşacakmış bu yani kömür. Her zaman daha pahalı olacakmış çok yakın 5 yıl içinde yani. Bu da şey yapıldı ve yani bu yeni bir araştırma <gülüyor> Energy Innovation diye bir kuruluş. Yani enerjide, inovasyon, yenilikler e, araştırması yapılmış. Mike O'Boyle de onun yazarlarından bir tanesi, baş yazarlarından bir tanesi, Yenilenebilir enerji analizleri yapan bir şirketin kurucularından. Yani çok yerde, çok daha hızlı bir şekilde e, kömürü, bütün bu kaya çatlatmaları, şunları, bunları. Rüzgar ve güneş enerjisiyle e, değiştirebilirim. <gülüyor> büyük bir kolaylık oldu. Buna rağmen yapılmıyor deniyor işte. Çok önemli. Yani büyük bir potansiyel, muazzam bir potansiyel var demiş o Boyle. Rüzgar ve güneş için e, kömürün yerini alması. Ve üstelik aynı zamanda insanlara da... Burası çok anlamlı geliyor bana. Daha ucuza da gelecek. Yani buna geçiyorsun... Üstelik de daha ucuza Hiç geçmiş Hiçbir bahanesi oluyor. yok. Hiçbir yani. bahanesi yok. Sıfır yani. Yani yenilenebilir enerjinin büyük kısmı rüzgar, güneş. Yani daha doğrusu rüzgar ve hidro şeylerden yani şelalelerden şuradan buradan geliyor akıştan ama de giderek büyüyen bir rol oynamakta yenilenebilir enerji şeyinde fakat kullanılmıyor. Senin dediğin tabii yücel haklı. Yani biz tüketiyoruz falan diye konuşurken aslında suçu Greta Thunberg'in de sık sık söylediği gibi hepimiz suçluyuz gibi bir şey söylemek istemedim aslında. Ya yani Asıl karar vericiler. Karar vericiler güzel, evet. Karar Ama şurada bir gerçek ki bizim yani. de daha sesli ve daha gör ve daha etkileyici bir şekilde ne yapıyorsunuz dememizin vakti geldi ve i̇şte geçiyor. Çocuklar da ayakta Aynen. zaten. Ve Belçika'da bugün ...bugün tayin edici bir oylama var. Anayasa değişikliği ve yenilenebilir enerji ve iklim değişikliğine karşı acil tedbirler alınması için... ...oturma grevi yapıyorlar Belçika çocukları çeşitli eyaletlerden, Flaman Valon ve diğerleri. Bakalım ne olacak, onu da yakından takip ediyoruz. Ama artık şey, kesin yani... şurası da açık ki Uluslararası Enerji Ajansı bile söylemiş yani karbondioksit Amerika Birleşik Devletleri'nin karbondioksit salımları enerjiden 2050'ye yakın 2050'ye kadar böyle gidecek diye. Yani Trump yönetimi yalnız Amerika Birleşik Devletleri'nin olduğu gibi dünyayı da mahva doğru sürükleyecek kararlar oluyor. 2050'ye kadar yani daha 30 yıl boyunca kömür kullanımı bu seviyede c yani düşmüş ondan sonra düşecekmiş bütün ekonomik avantajlarına rağmen. Durum evet. böyle. Durum net yani alan, satan ve hayat sadece paradan ibaret gören birine dünyayı teslim edersek dev şirketlerin emrinde evet. o, da, o da aslında. Çok net. Çok Ve net. üstelik bir de şey daha var. Amerika Birleşik Devletleri'nde yani ekonomi kurallarının en basit kanunlarının kömürü mahkum ederken ve güneş ve rüzgar enerjisini çok daha ucuz hale getirirken hala bunda ısrar edilmesi ancak bir tek kar hırsıyla, büyük şirketlerin yönetimiyle izah edilebilir. Bir de şey var. Zaten bütün bu petrol mümesibinin sebebi, Toplam 90 tane şirket. Bunun yarısı evet. aşağı yukarı kamu ortaklı, devlet ortaklı petrol şirketi. Yarısı da özel şirketi. Hepsi bu. Yüzde 50'sinden fazlasından sorumlular karbon emisi. Ama onlar yönetiyor. Evet. Maalesef. maalesef. <gülüyor> ama buna karşı da işte nihayet bir yeni iklim kuşağı diye adlandırılan ya da Z diyorlar ama aslında artık iklim kuşağı demek çok doğru olabilir. Enrük tübü. Rü, Ben Geçetesini. de bunu sizden duydum çok olsun. hoşuma gitti şimdi. Trabzon. İklim kuşağı. dergide söylendiği bir kapa. Öte yandan bir de yerli Amerika Birleşik Devletleri'nde bir de iki kat bir şey yoksulların ve yerli halkların aleyhine çalışıyor. Onların bulunduğu yerlerde açıyorlar bütün bu kömür ve hidroelektrik yaman şey kırma. Kaya çatlatma yöntemlerini. Şimdi yerliler de yeni bir hamleyle ayağa kalkmış durumdalar. Bir de onların haberleri çıkmakta yani. E, geçen BBC'de okudum. Yerliler deyince aklıma geldi siz Ömer abi. E, şeyde Moğolistan'da hava kirliliğini ölçüyor BBC muhabiri. E, 900 Yani iki buçuk mikronlukları ölçüyorlar insanın sağlığına zarar veren ve 900 ppm çıkıyor orada normalde bunun işte Dünya Sağlık Örgütü'nün standardı 50'yi geçmemesi evet. gerekiyor ve Ulan Batur'da uçsuz bucaksız o Moğolistan düzlüklerinde <gülüyor> nefes alamıyorlar steplerde ve kömür tek nedeni kömür ama enerji lazım korkunç hakikaten korkunç yani Fakat Belçika'lı çocukları yakından takip edeceğiz. Amerika Birleşik Devletleri'nde de ayağa kalkmış durumdalar. Ve daha iklim kampanyasına şimdi yeni başlıyoruz diyorlar. Bu iyi şeylerle devam edelim. Bir kere Lakota e, yerlileri falan da kesinlikle tekrar ayağa kalktılar. Water is life diyorlar yani su hayattır diye. Ve Orta Batı'da acayip seller var. Sabahleyin biraz üstünde durma fırsatımız oldu. Tank yüzüyor caddede. Bir taraf Askeri dünyanın tar bir tarafı da kuraklıktan yanıyor evet, yani. Ama şimdi Amerika'da tarihte görülmemiş boyutta bir sel, sel felaketi var. Midwest'in dedikleri orta batıda ve onun ön cephesinde asıl yok olacak olanlar da tabi birinci derecede görecek olanlar da yerliler yerli halklar ve ama onlar da ayağa kalkmış durumdalar işte water is life diye su hayattır diye Ve şey de diyorlar, üç talep var aslında. Yani iklim ve gez yaşayan gezegenin ortadan kaldırılması, yok edilmesine karşı. E, üç talebimiz var diye yazmışlar. Mark Matthews'da imzalanmış. Her, her bir makale çıktı, Camundrum'da. Birincisi, hükümetin artık kesinlikle kabul etmesi gerekiyor iklim. Şeyini, Extinction Rebellion hareketi de Britanya'da başladıktan sonra bütün dünyaya sıçradı ve 15 Nisan'da yani çok az bir zaman kala bütün dünyayı ayaklandırmaya ve sivil itaatsizlik eylemlerine girişmeye karar vermiş durumdalar. Ee, ve diyorlar ki yani çok gerçek bir varoluş tehdidi geleceklerimiz için ve gelecekte yaşanabilir gezegenin kendisine Dolayısıyla üç talebimiz var, bir tanesi hükümet bunu kabul etmek zorunda artık vardır iklim değişikliği ve yıkıma gidiyoruz acil durum olağanüstü hal ve bütün tutarsız politikaların yani yeni kömür madenleri açmanın yeni kömür şeyler'i işte ne ne Maden, da, termi, termik santralleri kömürlü açmanın manasızlığını tamamen şey yapalım diye. bir kere kaldırılması. Birinci talep bu. Ve bu krizin de vatandaşlara net olarak anlatılması gerekir diyorlar ki biz de, biz de bunu yapmaya çalışıyoruz işte radyo olarak. İkincisi 2025'e kadar sıfırlamak. Ne? Emisyonlarını karbondioksit ve benzeri gazları muadil gazlarını ve üçüncüsü de bir ulusal ve temsilciler meclisi. Artık toplu sözleşme yani şey sözleşmesi toplum sözleşmeleri tutulmuyor onun içinde yeni demokrasinin yeni temeller diye üzerinde böyle bir şey başladı extinction rebellion hareketinin XR mı deniyor ona? XR XR ee, öte yandan da bu Asya'da yeni yapılan kömür termik santrallerinin En büyük tehlikiyi oluşturduğunda söylemek lazım. Japonya'da, Çin'de, Japonya'da var mı bilmiyorum, Çin'de, Hindistan'da çok şey çünkü. Hayır, çok e, gençler yani 30 ila 50 yıllık ömrü en fazla 50 yıl deniyor işte. Ondan sonra korkunç sonuçlar alıyor. Bunlar daha yeni girdi, 5-10 yıllık şeyleri devreye soktular. Bu da ayrı bir felaket oluyor.